Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Turgay Anar. Hoş geldin. Hoş Turgay. bulduk, merhabalar. E, Turgay Anar, e, İstanbul'da Medeniyet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisiyle bugün Mehmet Akif'i ve e, Mehmet Akif için yaptığı e, şahane projelerden ikincisini aslında <gülüyor> evet. konuşacağız. Umarım ilkini de konuşabiliriz, belki kısaca ondan da. ...sen bahsedersen dinleyicilerimiz de haberdar olur. Bugün e, Turgay'ın Pendik Belediyesi ile birlikte yaptığı Akif'in şehirleri e, projesini e, konuşacağız. Burada Akif'in Ankara, Anadolu coğrafyası, Balıkesir, Burdur, Antalya, Eskişehir, Konya, Bilecik... E, ...İstanbul, Avrupa yakası ki bunu Turgay ayrıca kendisi kalemi almış... E, ...Arap coğrafyası, Beyrut, Şam, Mekke, Medine, Necit, e, Berlin... Edirne, Adana, Antakya, Kastamonu, İstanbul ve Mısır evet. var. Bu e, projenin editörlüğü de e, Turgay Anar'a e, ait. E, nereden çıktı böyle bir şey? Önce şöyle başlayayım. E, i̇lk projeden başlayayım, öyle Hı -hı. anlatayım. Evet, e, i̇kinci proje aslında biraz da onun tamamlayıcı bir e, proje oldu. İlk projeyi 2017 yılında yine Pendik Belediyesi ile birlikte yapmıştık. Burada özellikle Mehmet Akif Ersoy'un dost ve yakın çevresini mercek altında, mercek altında almaya çalıştık. Aslında amacımız şuydu: Mehmet Akif Ersoy'un seveni ve sevmeni çok fazlasıyla olan bir insan. Özellikle bunu, bu insanı yakından tanımak için insan sadece kendinden ibaret değildir. Özellikle dost çevresi ve yakın çevresi onu belli açılardan yaratır, inşa eder. Tabii, kesinlikle. Bu açıdan özellikle e, Akif gibi önemli bir e, şairi hı hı. yakın çevresinin merceğinden, gözlerinden, onları, onlarla ilgili düşüncelerinden, yaşadıklarından yola çıkarak Ummana Dökülen Irmaklar isimli bir e, projeyle, 42 kitaplık bir projeyle. Bunun gibi, e, ayrı ayrı evet, değil mi o da? Bunun gibi e, burada 10 kitap yaptık. Hı hı. E, oradaki 42 kitap vardı ve ee, şu açıdan önemli, belki de e, Türk Edebiyatı'nda e, ilk defa bir e, şairi, bir edebiyat insanını e, yakın ve dost çevresinin perspektifinden anlamaya çalıştık. Bu açıdan e, Akif'i e, onların gözünden tanıdık ama aynı zamanda Akif'i Akif yapan bu değerli insanların niteliklerini öğrenmeye çalıştık. Niçin bir e, şair bir edebiyat insanı bu insanlarla bir araya gelmiş bir araya gelmesinin sebepleri ne olmuş bunun neticesinde neler yapmışlar ee, ilk proje buydu ve e, gerçekten insanlar bu konuyla ilgili büyük bir boşluğun doldurulduğunu söylüyorlar Doğru. ikinci projede aslında bunu tamamlayıcı bir unsurdu çünkü insan sadece e, insanla bir araya gelerek Anlaşılabilecek böyle düz bir varlık değil karmaşık bir varlık bu bu varlığa özellikle Akif gibi farklı bir insan hangi şehirlerde yaşadığı bu şehirler ona ne kattı ondan ne aldı ama aynı zamanda bir etkileşim ve iletişim özellikle bu şehirler bağlamında Akif'le nasıl ortaya çıktı nasıl göründü bizim amacımız buydu. Ee, bu açıdan e, özellikle 10 e, kitapta sınırladık aslında e, bu Akif'in şehirlerini. Çünkü e, isteseydik bunu tabii ki e, arttırabilirdik. Evet. Ama amacımız burada özellikle e, profesyonel olmayan edebiyat okurlarına ve Akif gibi hakkında bir sürü e, farklı bilgilerin dolaşımda olduğu bir insanın Hayat macerasını şehirler bazında okumaktı. Yani bir şehir merkezi okuma yapmaya çalıştık. Burada amacımız şuydu. Akif buralara gitmişse buralarda ne yapmış? Nasıl gitmiş? Niçin gitmiş? Gittikten sonra bu şehirler ona ne katmış? Ne etkilemiş? Nasıl olmuş? Nasıl değişmiş? Ve dönüşmüş durumdu, durumlardı. Özellikle bu bağlamda da ee, Akif bir e, İstanbullu olarak Akif'i e, iki tane e, İstanbullu, Anadolu ve Avrupa yakası olarak e, planladık ve bu açıdan da özellikle Akif'in 10 e, kitaplık bir şehirler albümü gibi ee, ...hayatının e, seren camını göstermeye çalıştık diyelim. Evet bir de e, şimdi ilk projede de çok önemli. Dediğin gibi bir insan sadece e, aynı zamanda çevresinden, arkadaşlarından da müstakil. E, ve bu onun yani bir de hiçbir edebiyatçı e, tek bir dönemden oluşmuyor. Çok yani zorunlu. bu edebiyatçının birçok dönemleri var hayatının devrelerinde ve bu farklı dönemlerinin nasıl oluştuğunu görmek ve bu etkileri izlemek açısından e, proje çok önemli. Ve bunun e, şehirlerle desteklenmesi de aslında diğer projenin tam da bahsettiğimiz e, dönemlere ek olarak yani bu şehirlerde... ...ki ilham kaynakları... Evet. ...ve o şehirlerdeki yaşam tarzı... ...mümkün değil insanın yaşadığı mekandan... ...etkilenmemesi ve o mekan evet. üzerine... ...şehir üzerine düşünmemesi... ...bu da çok önemli... ...şimdi ben... ...kitapları isteyen dinleyicilerimiz... ...edinebilirler, orada görecekler ki... ...bu kitaplarda aynı zamanda... ...görsel malzemeler de evet, var... Evet, ...çok Gör, önemli bu... Evet, ...görsel evet. malzemeler kullanılmış... Bu görsel malzemeleri nasıl temin ettiniz? Hı hı. Bunlar Akif'in dönemindeki görsel malzemeler miydi? Bunların seçilmesi ve bunun üzerine yani bu görselliğin tedariği çalışması nasıl oldu? Şöyle anlatayım. Bizim aslında büyük bir avantajımız vardı. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çok önemli bir koleksiyonu olan Mehmet Rüyan Soydan beyefendi sağ olsun bize bütün arşivini açtı. Zaten Özellikle bu projeyi yaparken ondan çok fazlasıyla destek gördük. Özellikle bu görsel malzemeyi çok da böyle kütüphanelerden veya şahsi kütüphanelerden değil de Mehmet Rüyan Soydan Bey'in kütüphanesinden ve ...onun görsel arşivinden çok fazla yararlandık. Bu konuda gerçekten ona çok e, önemli bir teşekkür etmem gerekiyor. Ona da gerekir. buradan bir selam gönderelim evet, eğer bizi e, de dinliyorsa. Çok önemli bir e, arşive sahip kendisi. Böyle bir projeyi e, kendisine söylediğimiz zaman seve seve... E, ...kendi arşivini açacağını ve bu konuda bize büyük bir destek sağlayacağını söylemişti. Ve bunun neticesinde de biz özellikle e, neredeyse... Hiçbir şey aramadan doğrudan doğruya o arşivden e, konuyla ilgili şehirlerin e, dosyalarını çıkar. Tam Akif çıkarıp, dönemi değil mi? Tam e, kitapta kullandığımız hemen hemen bütün görseller özellikle Akif'in yaşadığı dönemle alakalı. Yani, e, yani üç aşağı beş yukarı bir tarih sapması olabilir ama genellikle o e, devri yaşayan, o devri gösteren, e, temsil eden görselleri seçtik koyduk. Bu da e, şu yüzden e, önemli çünkü e, bir kitapta resim şart. E, Artık bu, öyle. Bu, evet. bu açıdan özellikle e, edebiyatla doğrudan ilgilenmeyen profesyonel bir okur olmayan kitleye de hitap etmek zorunda kaldığımız için doğalayısıyla bunu destekleyici bir e, görsel e, seçme yaptık. Bu açıdan e, görsellerin işte e, baskı kalitesinden de biraz daha bahsetmek gerekir. Evet çok gerekir. iyi. Kalitesi. Çünkü Dört renk bastık kitapları. Sağolsun e, bu projeyi birlikte yaptığımız Pendik Belediyesi Başkanı ve Kültür İşleri Müdürü bize gerçekten çok fazlasıyla destek sağladılar. Onlar sayesinde de kitapları dört renkli bastığımız için kalitesi de güzel çıktı. Bu açıdan gerçekten temsil kabiliyeti ve e, konuyla bütünleşen bir görsel uyum olduğunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Evet şimdi bu görsel kullanımı önemli. Dediğin gibi hem... E amatör okurlar için önemli. Bir de şöyle bir şey var. Daha yani hatta bu sabah ben başka bir meslektaşımla konuşuyordum senin gibi. Hani biz edebiyat bölümünde okurken 20. yüzyıldaydık. Evet. Ve bu insanlarla daha yakın bir dönemdeydik aslında. Şimdi bizim öğrencilerimiz 21. yüzyıldalar. Yani araya neredeyse ikinci bir yüzyıl evet, girdi. Ve bu e, mesela bazı şeyleri öğrencilere anlatırken hani gündelik hayata, şehre, onların nesnelerle olan ilişkilerine dair e, kafalarında bir şey oluşması için aslında görsellik giderek daha önemli bir şey halini almaya başladı. Çok doğru. Yani e, biz bunları e, kendi mesleğimiz açısından çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Ben de çok fazlasıyla gözlemleyebiliyorum. Bizim kuşak, e, yani seninle birlikte olduğumuz kuşak. E, biz aynı kuşağız. E, aynı, aynı kuşağız. E, biz bu konularda çok fazlasıyla böyle bir zenginliğin içinde doğmamıştık açıkçası. Evet. Ama e, özellikle bu bahsi geçen kuşak gerçekten bu açıdan bir görsellik içine doğuyor. Yani bu belli açılardan tabii ki güzel bir şey ama aynı zamanda bir görsel bombardımana da maruz kaldıklarını söylemek zorundayız. Yani bu evet. açıdan da bazı şeyler güzel, olumlu devam ederken özellikle o görselliğin arkasındaki dünyanın insanların zihninde oluşturduğu olumsuz imajlar herhalde büyük bir boca bocalar bir böyle bocal nasıl söyleyelim üzerine böyle yığılarak yıkılarak insanları farklı şekillerde kullanı, etkiliyor. Burada amacımız şu özellikle o devri temsil eden görsellerle birlikte bir mekan merkezde okuma yapmaktı ve bu mekanların özellikle Akif'in sanatına, edebiyatına, kişiliğine, ailesine Etkisini e, özellikle ortaya çıkarabilmekte. Amacımız bu. Zaten hı hı. projedeki e, yazar arkadaşlarımızın e, pek çoğu da zaten e, akademisyen bu evet, konuyla evet. ilgilenen insanlar profesyonel açıdan e, evet. bunu... ...çok rahatlıkla e, derleyip toparlayabilecek yazar arkadaşlarımızı onlara da teşekkür gerekli tabii evet, ki. Evet istersen onları da tek tek analım burada. Evet. E, yani İstanbul Anadolu coğrafyası İbrahim Öztürkçü. Evet e, kendisi doktora e, yapıyor şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde İbrahim. E, e, Kastamonu Tahsin, i Tahsin i Zaten e, özellikle Tanıdıyor edebiyat mu? ve tarihle Tanımdan ilgili biri. araştırmaları olan e, bir araştırmacı yazar. Ali Kurt e, Kıplaray Üniversitesi'nde e, doçent olarak görev yapıyor. Ali Yılmaz e, kendisi evet, Anadolu yazar. Anadolu coğrafyası. Evet. Adana Antakya Mesut, Mesut Koçak, Koçak. E, Hoca yazdı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde. Berlin'i İsa Çay Bey Yeşil. yazdı. O da bir e, yazar olarak karşımıza geliyor. Arap coğrafyasını Yasin, Yasin Beyaz e, yazdı. Yala Üniversitesi'nde doçent doktor olarak e, çalışıyor. Yeni Türkiye'de bir yatçısı. Ankara'yı da Selçuk, Selçuk Bey ve... yazdı. O evet, da evet. özellikle kitapladığı araştırmalarıyla bilinen bir yazar. Yani Mısır'ı? Özellikle Mısır'ı da İbrahim Öztürkçü evet. özellikle tekrar yazdı. Hı hı. Bu açıdan özellikle şuna değinmek lazım. Amacımız sadece bilinenleri tekrar değildi. Mesela Mısır bağlamında hı. konuşacak olursak. Yani e, Akif'in e, yaşadığı Mısır'la ilgili e, farklı bir sürü e, belgeyi mümkün mertebe kitaba dahil ettik. Yani bir farklı bakış da bu kitaplarda karşımıza çıkıyor. Örnek Hı -hı. verecek olursak evet, Berlin lütfen. mesela. Berlin'le ilgili e, bir, bir tane kitap var böyle e, değerli toplu diyebileceğimiz. Onun dışında... İsa Bey'in yazdığı kitapta da özellikle Akif'in niye özellikle Berlin'e gittiğini görüyoruz. Çünkü oraya kendi başına gitmiyor. Devlet bir görev veriyor ve oradaki Almanya'nın elindeki Müslüman esirleri irşad etmek. Yani onlara aslında gerçeği gösterebilmek amacıyla gidiyor. Ve burada nerede kaldığını, ne yaptığını... Aynı zamanda orada bu esirlerle ilgili neler görüştüğünü, ne söylediğini böyle nasıl iğneyle kuyu kazarak çıkartılmış gazete yazılarından toparlayarak karşımıza getirdi İsa Bey. Bu açıdan önemli. Mesela Yasin hı hı. Beyaz'ın kitabından bahsedeyim birazdan. Evet, da Arap coğrafyası. Arap coğrafyası çok az biliniyor. İşte bunun etrafına örülmüş bir sürü dedikodu var bildiğiniz üzere. İşte Akif işte niçin gitti, oralarda niye dolaştı, neler yaptı diye. Aslında biraz da bu dedikoduyu yıkmak için yazılmış bir çalışmaydı. Kaynaklardan yani sadece bir insanın kendi görüşünden, dünya görüşünden yola çıkarak sadece bir perspektiften yazılmış olmak için yazılmamış bir eser. Yani amacımız burada... ...doğruyu kaynaklar üzerinden anlatabilmek... Evet, belgeleriyle, ...belgeleriyle, yaşanılanlarla, anlatabilmek ...yani aslında bu o, açıdan da e, bazı tartışmalara da... ...tartışmaları da çıkaracak türden hmm. eserler bunlar... E, ...artık gerekli herhalde e, bu konuda... ...tabii bence de yani gerçekten hani... E, ...edebiyatçıları böyle bir ne diyeyim... ...tapınma nesnesinden çok... Hani ...onlar üzerine konuşmak... Evet. ...onlar üzerine tartışmak... E, ...ve... Bunların birçok farklı yönü olduğunu fark etmek, bunu göstermek zaten onun zenginliğine dair bir şey. Ve bunu tartışabilmek, evet, bu, bizim, bu zenginliğe katkı da bir şey. Bizim amacımız da zaten bu. Yani amacımız e, birilerini, bir kurumu veya işte ne bileyim bir insanı veya işte bir görüşü savunmak değil. Ya da yükseltmek ya da yükseltmek. Bir... değil. Yani e, çünkü nihayetinde bu insan, bu insanlar veya e, yaşayıp e, gitmişler. Ama burada önemli olan biz bizim gibi akademisyenler ve bu konuyla ilgilenen edebiyatla ilgili insanlar temel amaç e, gerçeği açıkça ortaya koyabilmektir. Evet. Bunu yaparken de genellikle kaynakları e, özellikle çarpıtmadan kullanabilmektir. Evet, önemli olarak. olan budur. Yani benim amacım da kitap bunu edite ederken de temel amacım buydu. Yani evet, özellikle bunu, e, zaten. Evet. Bunu, bunu, bunu yaparken de amacımız... Ee, bazı bu türden e, yan kollar üzerinden bir şeylere ulaşmaya çalışan e, düşünceyi, fikri biraz da e, aslında gerçeğin üzerine oturtabilmek. Amacımız bu. Ya, bunu yaparken tabii ki e, tartışmalar çıkacaktır ve çıkmalıdır da. çünkü de, e, Bir doğruya ulaşabilmek, güzel bir yere gidebilmek için de. Bu insanları özellikle e, önemli an, önemli açıdan e, özellikle böyle berkitir, sağlamlaştırır diye düşünüyorum. Mesela e, hı hı. Edirne kitabından da bahsedeyim. Evet. Ali Bey'in yazdığı kitap. E, orada da mesela e, çok az bilinen e, bir e, coğrafyasıdır e, Akif'in. Evet, ben şaşırdım Şu, mesela evet, aldığımda. E, yani oraya ilk e, devlet memuru olduğu zaman baytır olarak gidiyor ve Yaklaşık e, iki yıl civarında orada e, kalıyor ve e, bu da aslında e, bizim Akif'in şehirleri derken yapmak istediğimiz şeyle tamamen örtüşüyor. Çünkü onun hayatında e, onu etkileyen, onun gördüğü işte bu türden şehirler aslında bir e, insanı belli açılardan etkiliyor. Tabii, belli açılardan evet. onu gerçekten Akif Akif yapan şehirler... ...işte bu şehirler... ...yani hı hı. bu on e, kitap... ...ciddi anlamda neden bir... E, ...yazarın, şairin... E, ...buralara gittiğini ve... ...buraların onun eserine ve hayatına... ...nasıl etki yaptığını göstermek... ...ve evet. bu açıdan da yani... ...herhalde tekrar olacak ama... ...Türk Edebiyatı'nda ilk defa böyle bir şey ya. Evet. ...yani evet. bir sürü... ...önemli... E, ...edebiyatçımız, kültür insanımız var... E, Belki bu da e, onun bir işaret fişeği gibi olur ve diğer e, şairler ve yazarlar ilham verir belki böyle onlara bir başka çalışma çalışmalara. Yapılabilir. Çünkü gerçekten önemli. Yani bu açıdan da e, bir insan e, sadece işte e, doğduğu yerle e, anılıyor ama... ...onun e, hamuruna katılan, onu var eden temel şeyler etkilenmeleri. İşte bu, evet, yani. bu etkilenmeleri de şehir merkezli e, karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de tabii bu şey var, çok yazarlı bir proje. Evet. Ne kadar sürede siz bunu yaptınız ve nasıl oldu bu yani yazarları seçmek? Evet. Biraz o da, bu da zor bir iş aslında yani kolay çok, değil. E, aslında şöyle, çok zor. Ama zorlukta da bir kolaylık oluyor. Önce e, bu projeyi... E, ...uzun zamandır düşünüyorduk. Ummana dökülen ırmaklar 2017'de piyasaya çıkmıştı. O tarihten itibaren bu projeyle ilgili nasıl yapacağımızı çok böyle resmi olmasa da... ...o projeye katılan arkadaşlarımızla, yazarlarla tartışıyor ve konuşuyorduk. En nihayetinde bu proje yaklaşık iki yıllık bir sürede karşımıza çıktı... Yazım süreci tabii biraz daha e, kısaydı. Yaklaşık işte bir yıl civarında yazım süreci e, devam etti. Bu arada tabii ki yazarken hangi görselleri kullanacağımız teknik olarak e, kitapların boyutlarından, iç düzeninden, mizampajından, kapak görsellerine kadar pek çok şeyle uğraştık. Seçerken aslında bu yazarları seçerken ki e, amacımız hep şuydu... E, Bilinenleri e, tekrar etmesini istemiyorduk. Bu yüzden de özellikle e, bu yazarlarımızdan ricamız şu oldu. E, biz herkesin bildiği değil e, veya işte bildiğini sandığı şeyler üzerinden değil ciddi ciddi bu işi bir bilmeyen gibi araştırmaya başlamalarını daha sonra da bunu e, özellikle bize kaynaklarıyla e, özellikle göstermelerini istedik. Bu açıdan da ben e, özellikle e, başka yazarlara da ulaştım tabii ki ama onların e, işte zamanları, yazma süreçleri farklı olduğu için e, bu projeyi işte bu yazar arkadaşlarımızla Hı -hı. neticelendirdik. Amacımız da, yani benim amacım da e, hep buydu. Özellikle bilinenlerin tekrarı olmasın. Evet. Çünkü nihayetinde e, insanlar öyle veya böyle bunu bir e, kulak doygunluğu olarak duymuştur diye düşünüyoruz amacımız burada duyulmayan bilinmeyen ama e, kaynaklarla ispat edebileceğimiz gösterebileceğimiz şeyleri yazabilmekti e, bunu da e, artık okurlar takdir edecektir Şimdi ben e, onunla ilgili <gülüyor> çok da böyle e, şey söylemeyeyim Şimdi tabii bu baştan beri konuştuğumuz şey de çok önemli bir şey. Yani bir edebiyatçıyı farklı şekillerde ele almak, onun hayatının aslında daha ayrıntılarına, daha derinliğine girmek, onunla ilgili fark etmediğimiz ya da edebiyatı ile ilgili fark etmediğimiz birçok ayrıntının da açıklanabilir hale gelmesini çok, sağlıyor. Çok doğru, evet. Şimdi mesela Mehmet Akif ile ilgili yani benim okuduğumda en güzel biyografilerden biridir Mitat Cemal'in bir Akif biyografisi evet, var. Gerçekten çok, çok şahane bir çok biyografide. Doğru, evet. Ama mesela hem sizin ilk proje, şimdiki bu projeyle birlikte. E, ...yeniden bir Akif biyografisi yazılmaya başladığında... ...bu kadar çok detayın bir arada olması... ...onun edebiyatına yeniden bakmak için de aslında bir vasıta oluyor. Çok doğru. Şöyle, ilk projede 42 kitap yapmıştık. Bun, bu projede 10 kitap oldu. Toplam 52 kitap yaptık. Yani bunun e, bir sonraki adımı e, Akif Ansiklopedisi olacak. Evet, ee, ben de onu soracaktım. Ben, Var mı yeni proje evet. diye... Onunla ilgili çalışmaları başlattık. Özellikle Akif'i belli açılardan böyle projeksiyon tutarak karanlıkta kalmış yönleriyle birlikte hem bu şehirleri, hem dostları, hem şiiri, edebiyatı çıkardığı dergiler buradaki görüşleri açısından Yeni bir e, gözle, bir ansiklopedi boyutunda bir e, çalışmayı sürdürüyoruz şu anda. Çok iyi. Şu anda nereden çıkacağını bilmiyorum ama e, bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. E, madde başlarını belirledik. Çok iyi. E, yazar arkadaşlarımıza, yazar dostlarımıza e, bu konuyla ilgili çalışan insanlara ulaşıyoruz. E, ulaşmaya devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ama ne zaman çıkar? Bilmiyorum tabii peki, ki ama çalışıyoruz üzerinde. E, peki bir sergi düşüncesi var mı? E, bu proje ile ilgili bir sergi yapmıştık. Ha, e, evet. Ondan. Bir önceki projede e, çok daha büyük bir sergi yapmıştık. Hı hı. Yine e, Mehmet Rüyansoydan beyin e, şah, şahsi arşivini e, yaklaşık bir hafta boyunca Pendik Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sergiledik. Güzel, güzel bir... Ne kadar? E, bir hafta. Bir hafta Hı -hı. sürdü. E, Akif'e ait e, şahsi bir sürü eşya. Yazışma, kitap, fotoğraf, görsel. Yani ben, küratörlüğünü de ben yaptım. E, yani yaklaşık 300'e yakın e, bu türden eser, nesne e, özellikle sergilendi. Bu projede e, biz özellikle bir katalog daha ha, katalog da soracaktım da katalog da var mıydı diye. E, katalogu gördünüz mü bilmiyorum ama. Maalesef ama keşke görebilseydim evet, yani. Keşke bu, sergiyi de görseydim. Şöyle yaptık bu katalogda e, Bu kitapların içinde kullandığımız görsellerin e, daha böyle büyük bir ebata basarak daha böyle e, albenili diyelim e, bir gerçekten güzel bir prestij katalog olarak düşündük. Böyle bir katalog yaptık. Bu çok katalogda iyi. yaptığımız görselleri de ben sergide e, kullandık. Bir çok sergi iyi. yaptık. E, doğrudan doğruya işte o sergide e, oraya gelenlerle ilgili bu e, özellikle tanıtımla ilgili yaptığımız çalışmada bir panel düzenlemiştik. Çok çünkü iyi. oraya da gelen misafirler, dinleyiciler hem o sergiyi gördüler, hem kataloğu gördüler, hem de paneli e, iştirak ettiler. Tabii Aynı zamanda kitaplarda bu konuda görücüye çıkmış oldu diyelim. Ee, çok güzel bu çalışmaların hepsi gerçekten. E, keşke e, sergiyi bende de gezememiş olduğumu bayağı hayıflandım şimdi. E, ama e, Akif Ansıklopedisi'ni de e, dört gözle bekleyeceğiz e, çalışmalarınıza. Ee, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için burada. Ben bugün. teşekkür ederim. Ee, bugün 94.9 Açık Radyo'da e, Turgay Anar'la birlikte Akif'in şehirleri projesini konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.